Diyenim dedi ki vallahi dayı çok güzel söyledim dedi. Yani düşün. Kadınlar gibi kapanmış. Çırılçıkla. Ve bu kadın Müslümandır Camiye geliyor. İnanır mısınız? E, camide fecir namazından sonra arkadaşlarla oturuyorduk. Taa saat 9'a kadar ona kadar bazen oturuyorduk. Söhbet yapıyoruz. Camiye kadınlar kızlar geliyor. Kur'an ders almaya geliyor. Emin olun. Açık saçık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 Kendinden korkuyorsa, kendine bir zarar gelmesinden korkuyorsa, seyahat etmemesi. Şimdi eğer bu göğün varsa, az önce biraz bahse, bahsetmişsiniz bir kadın mesela. Bir de şu var, mesela eskiden üç günlük bir yola, şu anda bir saatte mesafede kat ediliyor. Yani bu üç günlük değil de bir saatlik oluyor. Bir de buna, buna denk, hepsi bir soru. Buna denk, hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, öyle bir zaman gelecek ki insanlar o kadar emniyet, Olacak ki etrafta bir kadın yalnız başına San'a'dan Hadramet'e kadar yalnız başına devede ne yapacak? Yolculuk edecek. Ya o zaman diyor ki bak yalnız başına. yani Demek ki güvenlik olduğu zaman bir kadın yalnız başına seyahat edebilecek mi? Yani oradaki güven derken yani o kadın orada kadını kastetmiyor ki. Yani mesela kervan mesela bir yerden bir yere gideceğin zamanı aşkıyalık, şey, yol kesicilik, şunlar bunlar olmayacak o konuda iyi. o konuyu konuşuyor. Yoksa... Kadının emniyeti konusunda orada Aleyhisselatü onu konuşmuyor. Yani demek istiyor ki bir kişi işte Mekke'den ta Asana'ya kadar giderken yani gayet emniyet içerisine gidiyor. Mesela şimdi biz Riyad'dan Medine'ye kadar gidiyoruz, Mekke'ye gidiyoruz. Yani yol kesicilik yok, şu yok, yol kimse, kimsenin yolunu kesmiyor. He, tamam mı? Niye? Çünkü devlet belli nizamlar koymuş, belli kanunlar koymuş tamam mı? Devlet, bütün de Amerika'da bile birçok yerlerde mesela bakıyorsun ki emniyet vardır mesela sokaklarında. Bazı sokaklara da hiç giremezsin emniyet varsa bir kadın az önce dediğiniz gibi karışık bayanlar da var uçakta veyahut da otobüste bayanlar da var erkekler de var bu emniyet varsa özellikle zaten şu anda kadına o kadar önem gösteriyorlar ki hatta yanında bir kişi daha oturtmuyorlar otobüste bir bayan aldığı zaman ya bir bayan oturturlar ya da okultuğu satmıyorlar erkekleri bu, bu kural var böyle bir güvende böyle ki islami bir devlet olmasa dahi ama böyle bir güven varsa bu kadına Yalnız başına seyahat etmesi. E biz konuştuk oğlum. Biz dedik ki bazı ahimler bunu cevaz görüyor. Bazı ahimler yani, görmüyor. Yani bunu yaptığımız zaman Şüphene, yani şeyde, şüphede mi kalıyor? Yani? Şüphede değil şimdi. Mesela bazı ahim diyor ki bu zamanda diyor mesela bir şahıs hanımını evet. e, Türkiye'den, Amerika'dan buraya getirecek mesela. Adam Suudi Arabistan'da çalışıyor hanımını getirtmek istiyor mesela veya evet. kız kardeşini veya annesini teyzesini, halasını ziyarete getiriyor ömreye getirttirecek tamam mı? uçakla geldiği uçakta diyor e, emniyet olduğu için diyor çünkü orada akrabaları uçağı, hava alanında onu bindiriyorlar e, ineceği yerde de akrabaları onu karşılıyorlar. Böylece uçak esnasında devletin koymuş olduğu nizamlar olduğu için kimse kimseye ne yapmaz, kimse kimseye saldırmaz, kimse kimseye laf atmaz. Baya böyle nizamlar çerçevesi içerisinde herkes iniyor, biniyor, oturuyor falan filan. İşte bu bazı alimler bunu caiz görüyorlar. Sen bakacaksın. Sen bir Müslüman olarak bu alimlerin görüşlerine bakacaksın. Aleyhisselatü Vesselam hadislerine bakacaksın. Bir de bu alimlerin iştihatlarına bakacaksın. Senin kalbin burada Hanisine daha yatkındır sen bir mukalid olarak hakikaten mukalid isen tamam mı Ve diyorsun ki ben mukalidim cahilim ben hadisten şundan buna ilk şeyden anlamıyorum Ben işte alimler ne diyorsa ona bakarım Alimler biliyorsunuz bir alim böyle söylüyor bir Alilim a grubu diyor bir alim B grubu diyor tamam mı? Ve aynı naslar etrafında herkes bir sürüyor. Sen de bu iştihatlardan bakacaksın. Kalbin buna hangisine daha yatkındır? Ve hakikaten bu sefer zaruri midir değil midir? Gerçekten bu zaruri